from the pan İyi günler, ben Utku Ulayer, Yeşilçam Şam Arkelojisi programında sizlerle birlikteyiz. Bugün ilk defa programımız canlı yayın yapıyoruz ve bugün canlı yayın konum olarak... ...geçen hafta da bir sohbetimize yayınladığımız değerli yönetmen ve ses teknisyeni Kuntulgar var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bugün bu aslında biraz ani bir gelişti. Hani canlı yayını da aniden karar verdik. Çünkü Tarzan filmi yeni vizyona giriyor... Valla Tarzan filmi vizyona giriyor da biz Tarzan'ı hazırladık burada çekmek için. 1950 senesinde babam çekmişti evet. Tarzan İstanbul'da. 1973'te ben çektim Tarzan korkusuz adam. E dedik bu sefer de işte hem babam Sabahattin Tulgar ve hem de filmin yönetmeni Orhan Ata Atadeniz'in e, onlara ithaf etmek kaydından bir Tarzan Hı. filmi daha çekelim. Bu da renkte olsun dedik. Yani Hollywood'un Tarzan filmi tam piyese çıkarken eğer yani konu madem ki Tarzan oluyor... ...Türkiye'de herhalde konuşmamız gereken birinci kişi siz oluyorsunuz o zaman. E bezden başkası ki Tarzan çekmedi. Evet. <gülüyor> yani bir sürü insan burada Tarzan çekmeye kalktı. Mesela ne hani, İsmail Dümbüllü. Hı -hı. Hani bilmiyorum tabii hatırlarlar mı hatırlarlar. Aydemir Akbaş, e, Kemal Suna bunlar Tarzan filmi çekmeye baktılar. Bu tersine döndü sonra komediye vurdular işi. Hı -hı. Yani Tarzan filmi esasında zordur. Hani bu demek değildir ki Tarzan. Bir timsahın kuyruğu yahut da bir çita, bir fil. Hani Tarzan bu değil. Yani Tarzan'ın bir süresi var. Bunu düzeltmek lazım. Şeye oturtmak lazım raya. Hani tren raydan çıkarsa devrilir. Onun için rayda gitmesi lazım ki güzel bir şey olsun. Yani o zaman Tarzan'ın işte çizgi roman ve hikayesine uygun olarak çekilen iki da o zaman. Hani sizin e, yer aldığını söylersek yanlış olmaz. Tabii tabii. Ya yani o zaman işte Toma Balzi. Nasıl oluyor? Tamer Balcı hı hı. oynamıştı şeyi Tarzan'ı Hayri Sen e, filan götürüyorlardı işi. Şimdi o zaman Türkiye'de çekilmiş en büyük Tarzan filmi ve o tarihte bütün dünyaya satılmış ilk Türk filmi. Hı hı. Onun aslında biraz hikayesine en baştan gelsek çünkü babanız ve milli film sanırım çekiyor ilk Tarzan'ı. 50. 50, 50 1950. İsterseniz biraz oradan başlayalım hikaye. Şimdi bir tarza Tarzan filmini çektiler de... ...Tarzan'ın küçüklüğünde ben oynadım. <gülüyor> evet. Ormanda kayboluyorum filan böyle. Şimdi o filmin zorluğu şu. Ee, bir sal sahnesi vardı. Bentler o ...Nedir? Belkat Ormanı'nda bulunan bentlerde çekiyorlardı. Sal devrildi, tüfekler battı. Ve de o tüfekleri çıkarmak için... ...dalgıç lazım. Dalgıç, tatlı suya dalan dalgıç da o zamanlar çok az. Küçük pazar tarafları daha doğrusu şimdi Gaziosman Paşa falan oldu. Orada kuyucular vardı tatlı Hı -hı. su için. Onları aldılar. Onlar tüfeklere çıkardık. Bir de Tarzan'ın bağırması mesela girerken jenerikte Tarzan'ın bağırması vardı. O evet. bağırma da bir zinci bağırır. Bir zincidir. Ve de bağırma A harfini uzatmış, kesmişler. Tekrar ters. Yani terse de oynatsanız aynı bağırma çıkar. Düze de oynatsanız aynı bağırma çıkar. Yani A A A. Tabii. Hı -hı. Yani o ağlarda bağlamışlar. Tabii yani biz üç kaçıysak Amerikalı bizden daha büyük güç ya <gülüyor> <gülüyor> açıkça söyleyelim yani bunu konuşalım. Ee, mesela şimdi aynı 8'inde bir Tarzan filmi çıkıyor. Ben trailerini fragmanını seyrettim Tarzan'ın. Ya yani İngiliz askerleri filan var. Yani ne işi var Afrika'da İngiliz askerlerin yani? O savaşlar, bilmem neler filan. Tarzan filmi mi? Yani bunların içinde 11, 12, 13 tane Tarzan filmi çekilmiştir. Hı hı. Bunların içinde en güzeli Tarzan ve Epain, Maymun Adam. Johnny Weissmuller'in ilk çektiği Tarzan filmidir. Çünkü o da biliyorsunuz Johnny Weissmuller Olimpiyat şampiyonuydu yüzbede. Oradan dolayı işte Tarzan çektiler. Bu Tarzan'ın çok enteresan bir olayı var. Ee, Tarzan ismini babam kullandı. Tarzan İstanbul'da diye Amerikalılar Tarzan ismini kullandığı kullandığı için babamı mahkemeye verdiler. Hı hı. Hani Tarzan Edgar Rice Burrough'a gitti... filan gibilerden. Babam da atladı Manisa'ya gitti. O zaman da Manisa Tarzan'ı var. Manisa Tarzan'a dedi ki Tarzan ismini bana satar mısın? Hı hı. Ta Manisa Tarzan dedi ki satarım niye satmayayım mı? İniyorlar Manisa'ya notere. Noter Tarzan ismini satın alıyor. Hı hı. Ve de mahkemeye bunu İbraz ediyor. Diyor ki bizim Manisa Tarzan'ı işte o yaş o senelerde ne bileyim işte 40 yaşında veya 50 yaşında. Sizin Edgar Rice Burrough diyor 30 yaşında. Demek ki bu Tarzan ismini duydu oradan bu Tarzan'ı şey yaptı diye adamlar vazgeçtiler. Davatlardı. <gülüyor> üste para vereceklerdi yoksa. Ve, sizin e, o zaman hani çocukluktan itibaren ilginiz var Tarzan direkt olarak. Yani sadece Tarzan'ın Türk sinemasında ilk canlandıran çocuk canlandıran sinema. Normal şartlar altında Tarzan İstanbul'da filminde Tarzan oynuyor ama Tarzan'ın küçüklüğüne ben ben olmasam Tarzan olmazdı. <gülüyor> yani, yani onun için. Herhalde. E, ilk oradan başlıyor. Peki film neden Tarzan e, yapılmasına karar vermişler o yıllarda? Ya o zaman işte yerli film e, Türkiye'de işte gene bu, bu seneki gibi hani aşk, meşk, hı hı. palavra palavra komediler, palavra aşk filmleri şu yapılırken demiş ki apayrı bir şey yapalım ne yapalım Tarzan çekelim. Bir buçuk iki ay sürmüş çekimler o zaman. Hı hı. iki ayda ancak bitmiş Tarzan. E, Belgrat Romanı da karmışlar, çadırları kurmuşlar. İşte e, Zencileri almışlar. Mesela Zenciler'in Boyunlarında işte kemikler olacak. Şu bu filan. Babam gitmiş paça almış. Paçayı güzelce kaynatmışlar. Yaz ayında paça olur mu ya? Güzelce kaynatmışlar. Bol sirke sarımsakla paçaları yemişler. Kemikleri kimse atmasın demiş. Kemikleri alıp koymuşlar. Kurusun. Kuruyup iplen bağlayıp boyunlarını asmışlar. Fakat biraz sonra filmin kameramanı da babam olduğu için biraz sonra... Bakıyor vücutları parlamaya başlıyor. Ya diyor senin vücudun parlıyor. Ne yapayım abi diyor. Kemikler yağ ver dedi. <gülüyor> Kemikler yağlarını bırakmış. Bütün vücutlarından aşağı akıyor Arapların. <gülüyor> yani şimdi Tarzan filmi. Şimdi tabii çok kolay. Her şey kolay. Hı hı. Hani ben Süperman çektim. Ee, Süpermen'i nasıl uçturdu? Ya uçurdu şimdi. Uzun izah diye. onu anlatmayalım. Hı hı, evet. Yani Süpermen'i çektik. Ama yani ben yapılmayanın yapma taraftarıyım. Şimdi mesela herkes aşk filmi, komedi. Şunu çekiyor, bunu çekiyor. Bana dediler ki komedi film çok. Ali'yle veri var. Bu Toplut'la Kosterlo var. Alın bunları çekin. Ha. Ama milleti zorla güldürmeyeceksin. Gülüyorsa yaptığınla, konuştuğunla gülüyorsa gülsün. Gülmüyorsa gülmesin. Zaten babam şöyle derdi. Sinemada film çıktı. Ağlıyorlarsa... Sen para kazanırsın ama gülüyorlarsa sen para kaybedersin derdi. <gülüyor> çünkü, çünkü filmin kötülüğünü gülüyorlardır. Olay bu yani. Ha öyle <gülüyor> mi? O sebepten. Şey ee, şimdi tabii ilk Tarzan'da hani çocuk ama bir de bildiğim bildiğim kadarıyla bir de ee, ya da sizin üzerinize bir de asındı senaryo öyle mi? Yok canım e, şimdi şöyle e, Tarzan ismini kullandıkları için biz dört yaşındayız bize kimse dava... ikame edici etmeyeceğinden hı hı. babam oraya. Eser Kuntulgari'ye yazmış. Dört <gülüyor> yaşında çocuk ne yazar ya. Ondan sonra ama yani Tarzan e, maceranız bitmiyor. Çünkü daha sonra bir de siz çekiyorsunuz Tarzan filmi. E tabi 1973'te de Tarzan Korkuz'da da mı çektim? Yavuz Yerekman oynuyordu Allah rahmet eylesin. O oynuyordu. E, o da şöyle oldu. Babam dedi ki ya bir Tarzan çeksek bak seneler geçti bir Tarzan filmi. Hakikaten 1950' 1973 yani 23 sene geçmiş, 23 sene zarfında kimse Tarzan filmi çekmemiş. Olay bu. Hı. Peki dedim hadi çekelim dedik. Başladık filmi çekmeye. İlk Tarzan Çetin vardır bizim piyasanın gangsterlerinden. Evet. O oynayacaktı. Almanya'dan yeni gelmiş. Ormanda koş dedi koşuyordu. Bir anda Tarzan kayboldu. Ah ah diye bağırmaya başladı. Koştuk gittik. Ne oldu? E yumurta öküşü ayakkabıyla ormanda koşulur mu? Tabi ayağı burkuldu bileği kırıldı. E Paydos edecek durumda da değiliz. Ne yapalım? Yavuz Selekman'ı aldık ondan devam ettik. Yani fizik olarak Yavuz Selekman oldukça iyi bir aslında seçim. E tabii yani Yavuz Selekman pankreasçı, güreşçi. güreşçi. Tabi oradan geliyor yani onun vücudu da. İyi yaptık galiba bilmiyorum. E ne kadar sürdü çekimleri 73'tekinin? E yok gülmeyelim. Üç gün. Üç gün. <gülüyor> İşte sayfa senaryo, üç gün çekim. Bir gün Belgrad Ormanı, bir gün Çatalcı'da mağaralar, bir günde işte yamyamlar demeyelim de zenci Hı -hı. arkadaşları bulunduğu Mekan yani üç günde bitti film. O, onu merak ettiğim bir konu var. Siyah oyuncular aslında bildiğim kadarıyla işte Osmanlı döneminde böyle bir köle ticareti olmuş. E, Nevşehir yakınlarında galiba bir... ...köyde bayağı bir siyah yaşıyormuş... ...ve Türkçe konuşuyorlar çok iyi. Oradan mı yoksa... Yok canım biz burada... İstanbul. Sen, yani, ...prodüksiyon ne dedik ki... ...zencilleri bul getir dedik. Gitti... ...ayırttır söylemesi, roman arkadaşları getirdi. Ha, o Tabii zaman şey, Arap Celal de var o zaman. Arap kaldım. Celal, reis o. Ha, anladım. O Arap. Evet. Ama yani... ...bu roman arkadaşlar gelince... E, ...şimdi beyazları da var içinde. Hı -hı. Kamerayı dedim ki... ...Sertaç Karan kameraman, kamerayı buraya koy... ...ben vizörden bakıyorum... Sen diyorum sola sola sola sola sola ağacın arkasında saklıyorum ben onu. Hani beyaz görünmesin diye. Hı hı. Adam diyor ki orada abi diyor ben görmüyorum kamerayı görmüyorum. Sen kamerayı görmüyorsan o seni görüyor diyorum. Halbuki üç kat. Bu sefer koyu renk vatandaşlar kalktı dedi ki beyazlar oynamazsa biz de gideriz dedi. Hı hı. E mecburen herkesi oynattık. Ne yapacak? Ne yapacak bir şey yok. Ama şimdi zenci, zenci arkadaş istiyorsa tarla başı kaynıyor. Her yerde var istediğin kadar gelirler o yani sesli çekileceğini düşündüm. Ya sesli çeksen ne olacak yani zenciler konuşmaları işte. Allah lulu lulu lulu. şu anda aslında burada konuşuyoruz çünkü bildiğim kadarıyla sizin bir de yeni bir tarzan ondan bahsedelim mi yoksa? Tabii tabii. Hı -hı. Bahsedeceğim mı soruyor. Ee, aslında o konuyu da biraz değinmekte fayda var. Ya yani şimdi normal şartlar altında tarzan lazım. Hı -hı. Benim bunu yani benim filmimde oynayacak tarzan benim şartlarımı uyacak. Mekanın şartlarına değil. ...gözü kapalı olacak, iyi de yüzecek. Bu kadar basit. iki şey bile. Ha, boyu bir elli olmayacak tabii... ...otuz olmayacak. Yani nereden baksan... ...bir seksen beş, bir, bir ...filan boyunda bir genç delikanlıya... ...güzel vücutlu bir delikanlıya ihtiyaç var. Bunu bulacağız. Peki sizin Tarzan... E, ...ilginiz nereden geliyor? Ya benim Tarzan ilgim şuradan geliyor... 1950'de çekilmiş, 1973'te yani 23 sene bir fark var arada. Şimdi daha da uzadı galiba. Değil mi? 73 hı hı. 40 sene falan oluyor aşağı yukarı. E 40 senelik e bir tarzan çekisi yani kimse yapamaz. O zaman babam çektiği zaman hadi canım... Türkiye'de tarzan mı olur demişlerdi. Hı hı. Herkes koştu seyretti, bütün dünyaya satıldı. Mesela aynı şey de Ata Denizi'ne yapıldı. Yılmaz Ata Denizi kovboy filmi çekmişti. Hadi ya burada kovboy bu Türkiye'de kovboy mu olur? E İtalya'da kovboy mu vardı? Spaghetti Western'ler çekildi İspanya'da kovboy mu vardı Eğer yani olay bu ben ben action insan olduğum için action filmleri seviyorum mesela dram film çeker misin ya yönetmen olarak çekersin komedi de çekersin ama komedi filmini çekmek için yönetmenin önce komik olması lazım yönetmen gülüyorsa tamam ama kalkıp da suratı asık bir yönetmen arkadaşı komedi verirsen o film biraz dramatisi olur yani kısaca sizin de zaten ben onu yani şimdi biraz başa dönersek üç zaten sayfa demiştiniz senaryo ama sizin de biraz daha önce de görüşmeler yaptığımız için yani çalışma yaklaşımınızı biliyorum. Ee, oldukça kavgaya e, yer vermeyi seven bir yönetmensiniz. Ya, kavga meselesi değil de şu. E, şimdi 3 sayfa senaryo var. Rahmetli Altan Gümay geldi bana dedi ki Kunt dedi senaryoyu okuyabilir miyim? Adnan abi vardı o da rahmetli oldu. Adnan abi dedi ver senaryoyu okusun buyur dedi. Sayfa. Kunt dedi bu üç sayfa. E tam tamam bu işte film bu. Yani başka bir şey yok. Zaten kafire ormana gelir ormanda yürür. Hazineyi bulur film bitti. Başka bir şey olmaz ki bunun. Bir de bana bir şey anlatmıştınız. Kavga sahnelerinde genelde eşinizle birlikte yazıyormuşsunuz senaryoyu. Ay, tabii canım yani şimdi o beni tanıdığı için Hı -hı. Daha, o beni dediğim kişi eşim beni tanıdığı için mesela geliyor buraya işte odada konuşma bittikten sonra kavga. Kavga der senaryoda geçer gider. Ya, anlatmıyor yani sol yumruğu attı o iyildi kapıya vurdu tekme attı onu yaptı filan bunlar değil. Yani normal kavga yönetmenin mizansenine bağlı artı bir de Yazılan senaryoda kapı soldadır burada bize sağda çıkar kapı. Orada bir şey yapamazsınız o açıdan yani. O sonuçta karikatürler de siz yapıyorsunuz e, tabii sanıyordum. Tabii, tabii tabii. Yani kavga İtalya'da e, Türkçe sizde söylüyorlar bilmiyorum ama Maestro di Armi vardır İtalya'da. Hı -hı. İtalya'daki Maestro di Armi gelir silahlar getirir kavgaları yapar yani mezar düzeltir... düzelter o. Bizde öyle bir şey yok. Bizde olmadığı için ne yapıyor? Yönetmen kavgayı yönetiyor. Ve silah ve dövüş ustası gibi. Hani gibi yani aşağı yukarı öyle Hı -hı. oluyor yani. Maestro Diarmi. Ee, silah ustası da esası da ama her şeye karışan bir insan. Hı -hı. Olay bu. Yine başladığınızda 73'te peki hani Tarzan gösterildiği zaman e, sanırım hani en son... ...Türkiye'de yapılan Tarzan filmi. O da 73'te oluyor. Tabii. Sonraki tane Tarzan Rıfkı'yı falan... Yok o, canım onlar artık ya komedi. O, komedi o, yani Biraz da şey olacak. E, seks ve komedi. Hı -hı. Soft, seks ve komedi. Ya, Aydemir Akbaş oynamış galiba bildiğim kadar. Onu bilmiyorum ben o filmi. E, 73'te peki nasıldı o zamanki reaksiyon filme? Valla ben filmi çektim. Bitti. Bir fragman yaptım. Sabah saat 4.00. Ne kadar sürdü fragman. Bitti, Hı -hı. Fragmanı verdik bir sinemada oynadı. Aa millet tarzan filmi filan diye hani bir ayaklanma oldu. Sonra İstanbul ticaret vardı ona verdim e, şey için Türk İstanbul işletmesini. Onlar filmi seyreder de oynuyor küçük e, neydi orası küçük köyde oynuyor dediler Hı -hı. yazlık sinemada kalktı bir sinemaya gittim bir seyredeyim diye halkla beraber girdim filmi seyrettim hiç hey, çıt çıkmadan millet filmi seyretti. ...ta ki sona kadar. Ne zamanki kafiriyi... ...Mavmau Mahmav diyelim... ...Mavmau'ların mekanına getiriyorlar... ...çadırın içindeki şey... Mahmav kulübesinden şey çıkıyor... ...Arapçalar... Hı hı. ...orada ip koptu... ...Mavmau'ların reisi Arapçalelmiş dedik... ...bilseydim başkasını oynatırdım... <gülüyor> ...yani başkasını oynatırdım ben orada... ...bilseydim bunu... ...ama işte neyse yani... ...Arapçalar... ...bir yerde hata yapıyoruz... ...nedir hatamız... ...no name oynatmak daima faydalı... Hı hı. ...çünkü kalkacaksınız diyelim ki Yılmaz Güney... alır abi teyze Yılmaz Güney'i... ...işte şu filmde Tarzan filminde... ...Kafile Başkanı oynatacaksınız... ...e onu oynatacaksınız adam orada... ...hudutların kanunu çekmiş... ...benim, benim adım Kerim çekmiş... Ben silah adres sorması yani... ...bunları da şimdi orada insan onu gördüğü zaman... ...ya bu adam Yılmaz Güney tamam burada oynuyordu... ...hani hep eski... ...eski değil ya oynadığı filmlere gider... ...umuttu şuydu buydu yani... ...ya o dönemin o zaman fantastik sinema izleyicisi... Bir, ...bir zorluğu var... ...çünkü kendilerini çok fazla kaptırıyorlar... ...ya bekle hikayeyi... ...ya da çok böyle fantastik şeyler beklerken... Belki. E, ...olabilir, olabilir... ...ama yalnız e, normal şartlar altında... ...no name oynatmak ama en güzeli... Hı -hı. No, ...no name... ...mesela bugün diziler oluyor ...görüyorsun bir sürü insan... ...no name... kas lazım... E, kas yok ki... kas lazım olsun... ...bana diyorum ki arkadaşım... ne kadar film çekeceğim... ...bu kas lazım... ...tabi tamam, ben de diyorum ki... kas kim... ...bana onu söyle... Ben isim vereyim. Yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi mesela şu. Eskiden olsa beş tane eski jön ismi say hemen başlarsın. İşte Cüneyt Arkın Kadir İnan'ı <gülüyor> <gülüyor> diye gider. Şimdi beş tane say diyorsun. isim yok. Kimse sayamıyor. Yok. Kimse kimse yani yok. Jön açısından bakılırsa evet. E yok yani. Ha, onun için Tarzan'da jönle de gerek yok. Çünkü biz Tarzan'ı çekiyoruz. Hı hı. Yanındaki jön kim olursa olsun bana ne. Ama şöyle bir şey var mesela kötü adam Nuri Alço o oh, oh, oh, benim gö göz nurum. Yani aslında belki de kötü adam oyn oynatmak hani yani onun ismi olan bir oyuncu kötü adam oynatmak daha böyle şey olur. E daha iyi olur. olur. E daha iyi olur. Çünkü herkes biliyor ki Nuri Alço kötü adam. Ne bileyim işte bardaktaki şarabın içine <gülüyor> ilaç atar filan. E zaten bu tip filmlerde aslında e, oyunculuk olarak da en ön çıkan genelde hep kötü adam olmaz mı sizce? Ya normal şartlar altında filmde bak bir, bir benim şahsi düşüncemi söylüyorum. Bir filmde akılda kalan tek şey kötü adamdır. Yani. Mesela şey vardı. Kimse bilmez. William Smith dersin, kimdir o diğeri? Ama Petrocelli dersen zengin ve yoksul hemen aklına gelir. Evet. İşte o yani en güzel rol, en güzel rol kötü adam rolüdür. Yani, önemli. E tabii ...herkes herkese... ...ya gördü bu kötü kötü adamın bir fitne soktu... ...yok şunu yaptı, bunu yaptı filan yani... ...hep onları konuşurlar, jönü kimse konuşmaz. E zaten yıllar sonra... E, ...işte Yeşilçam'la ilgili... ...araştırmalar yapıldığı zaman... ...öne çıkan kötü adamlar oldu aslında. E, tabii, Erol Taş. Kavgacılar ve kötü adamlar oldu e, son e, Şimdi kavgacı demeyelim de... ...arkadaşlara gangster diyoruz biz. Kavgacı dedik mi biraz... ...hani figüran gibi oluyorlar. Hı hı. <gülüyor> Neyse yani. Şimdi... En kötü adam bizde Erol Taş'tı Erol abi. Evet. Erol'a. Ama adamdan oturup konuştuğun zaman ağzından bal akardı. Öyle bir kötü adam. Kimse ya bu adam kötü filan diyeceği halin yoktu. Bir de tek şimdi benim aklıma gelen Erol Taş. Daha kötüler var. Yok değil. Var da ama yani Erol Taş hepsine basar geçer. Olay bu. Tabii bir kere bizim o sinematik işçim sitesinde e, anket yaptık. ...yüzde altmış... ...oy farkı... Yani. ...Erol Taş birinci oldu. E herhalde söylüyorum. Ondan sonra ne bileyim... Yani ...Rahmetli Ahmet Tarık Tekçe çıktı. Evet. Kötü oynadı, iyi oynadı... ...komedi oynadı... ...yani çizgisini tutturamadı rahmetli Ahmet Tarık Tekçe. Onun yerine kardeşi geldi Necip Tekçe... ...o hiçbir şey olamadı. Ya, bilmiyorum. Yani bilmiyorum... ...bizim sinema... ...esasında sinema bir kumardır... Hı hı. Yani bu zar atışına benzer. Atarsın hep yek gelir. Atarsın düşeş gelir. Öyle bir senaryo gelir ki size noktası virgülü, yumuşak G'si, A'nın üstünün aksanı şusu buz her şey tamamlanmış sizin önünüze gelir. Alır bunu çekersiniz film meşbar etmez. Demin de söylediğim gibi 3 sayfalık bir senaryo gelir. Allah'a çok şükür. 3 sayfayla tarzanı çektim. Hı hı. Eh. Yani Allah bin bereket versin. Ee, tekrar geri dönelim siz herhalde daha sadece fragmanı izlediniz bu yeni çıkacak Tarzan filminin. ya ben fragmanını da seyretmedim Şimdi yalan da söylemiyorum de aşağı yukarı 2 saniye 3 saniye bir şey seyredim anladım anladım yani genel olarak pek bir şey duymadım ama e, filmin e, biraz o geçmişteki Tarzan hikayelerinden biraz farklı olduğu söyleniyor bir de galiba bu Tarzan hikayesinde biraz daha Disney'in yaptığı e, animasyon daha animasyon. öne geçti galiba. E Her şeyin önüne geçti. Galiba. Öyle gözüküyor. Hem oyuncak olsun hem... Ya, e, animasyon olmazsa olarak. zaten olmaz. Yani şimdi Jungle Girl diye bir film var. Demin gördüm. Evet. Şimdi kız ipleri ipi atlıyor. Mesela orada kız şey oynuyor. E, Jön barsholdek Hanım İpten ipi atlıyor. ipten ipi atlarken havada bir de kurup öbür ipi tutuyor. Hı hı. Şimdi 1941'de çekilmiş bir filmin o zaman bilgisayar yok, şu yok, bu yok. Demek ki her halükarda sirkten bir cambaz alıp yaptılar. Demin ben de söyledim. Tarzan ipten ipi atlayıp gittiği takdirde hı hı. tamamdır. Tarzan'dır. Ama Tarzan tek ipten geldiği indiği zaman Tarzan değil. <gülüyor> Şimdi biz film çekerken çok komedi şeyler olur. Tarzan Momol köyünün tam ortasına gelecek. Çık dedim şu ağaca, al, Yavuz ya, bana. Yalnız dedim ipin boşluğunu al. Çünkü sen 100 kilosun. Sallanmaya başladın dal eğrilecek. Yani ne olacak? Dolayısıyla toprağa yakın olacaksın. Tamam Kunt abi. Gitti diye ipin boşluğunu aldım mı, almadım mı bilmiyorum. İşte burada rahmetli Yeşim yükselen dans ediyor. Dönüyoruz. Ağaçtan tarzan geliyor. Pan dedim, gel. Gel dedim. Geldi tarzan kayboldu. Kameraman ertesi dedi ki ya tazan kayboldu. Bir ses geliyor uzaktan. Ah mah filan böyle koşduk gittik. Birden dikenlerinin içine girdi. <gülüyor> <gülüyor> yani ipin boşluğunu aldı aldı. Aldın mı diyorum aldım diyor ama bilmem tabii aldı baalmadı bir şey. Ağırlık o zaman. Yani. Ağırlık tabii. Yani 100 kilo adam. Ya başınıza çok şeyler geliyor. Komedi. Komedi de olsun. Şimdi orada güleceksin. E gülsen adama ayıp. Bu kadar insan da setin içinde e, olmuş. Oturdu. Eşimle Gülgün Ok kefilimde Ceyne oynuyordu. Hı hı. Gülgün Ok cımbızla Yavuz Selakman'ın vücudundan kıl Yine di di dikenleri çıkardılar. Hı. 30 Ağustos'tu hiç unutmam onu. Askeri birlikte gidiyordu. Komutan geldi dedi ki biz bağırıyoruz dedi ama bu adam bizden fazla bağırıyor dedi. <gülüyor> Laf atlanırken lazım anlatmasan. 73'te Yavuz Selakman oynadığı zaman Tarzan'ı daha önceden başrolde oynamış mıydı yoksa ilk başrol mü? Yok oldu? ilk başrolü. İlk başrolü. Yavuz Selekbay şeyde oynamıştı. Ee, neydi Cüneyt Tarkın'dan ne filmidir orada? Tarkan filan var ya hani Karamuratlar'da yardımcı rol diye oynamıştı. Osmanlı oynamıştı. Zagor filminde biraz önemli bir roldeydi ama hep yan yönde karakter var. Ya, yandı. Yani evet. Orada Levet Çakır vardı. Evet ya yani karakter yö yöllerde oynuyordu ama sanırım 73 onun da ilk e ya, ilk şey, ilk başrolü. Evet evet. o ilginç. Evet. Daha sonra çalıştınız mı siz Yavuz Elekmanla? Yavuz Elekman'dan yok. Yavuz Elekman'dan yok. Çalışmadım. Okay. Bir tek Tarzan'da çalıştım. Bu arada film e, kayıp film değil ama e, sanırım basılı olarak hani DVD olarak ya da video olarak. DVD olarak var. Var mı DVD? Ne, Nereden piyasaya çıkmıştı? Valla kim çıkardı bilmiyorum. Piyasada bu piyasada yok. Yurt dışında var. Ha anladım anladım. Şeye vermiştim Yunanistan'da Atina'da Onar film Baronis. Hı -hı. O da toprağ bol olsun vefat etti. Tarzan İstanbul'da mı? Tarzan İstanbul'da iyi de verdi. Tarzan da mı da verdi? Korkusadan basıldı mı ben onu? O yok basdı mı basmadı mı bir yok, şey diye? Yok basılmadı diyemem. Korkusadan. Tarzan ama şey bulmuş, Ed Glaser onu bulmuş. Evet tabi tabi ama tabi e, basılı olarak sanırım şey değil. E, e, i̇şte yani Ed Glaser bulduğuna göre e, şey yaparız yani. Ed Glaser'dan da isteriz. Yani yok. umarım sizinle önümüzdeki aylarda e, hani denk gelir de belki sete bekleriz. <gülüyor> yani tabii, o, umarım <gülüyor> film çekmeye başlarsınız. Ama e, Tarzan korkusu adamı Hani e, filmi belki bir yerlerde Kadıköy'de gösterebiliriz. Evet, memnuniyetle canım. Şerefti. Reklamın kötüsü olmaz. <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> Öyle, biz programın sonuna geldik. Ee, geçen hafta da Kunturğarla e, onunla bir 2014 yılında yaptığımız görüşmeden bir kısımlar seçmiştim. E, bu hafta da işte böyle biraz daha e, doğaçlama bir şekilde gelişti ve canlı yayında kendisiyle birlikte Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz ben için programa. Ben de teşekkür ederim. Estağfurullah. E, Yeşilçam Arke programının bize ayrılan süresinin artık e, sonuna geldik. E, 94.9'da Açık Radyo'da e, ben Utku Uğlay'ın hazırlayıp sunduğu programda. Önümüzdeki hafta e, Sinematik Yeşilçam sitesinden bizimle yazan e, ses e, seslendirme sanatçısı Can Sönmez'de olan sohbetimizi iki hafta Süreyle yer vereceğiz. E, Kunt abiyle de ya da Kuntulgar'la da Kunta <gülüyor> abiliyoruz artık. Estağfurullah, estağfurullah. E, önümüzdeki programlarda onunla yaptığım daha önceki geçtiğimiz yıllarda yaptığım görüşmelerden derlediğim pek çok e, film müzikleri üzerine olup müzik. yer vermeye devam edeceğim programda ama Teşekkür böyle edin. belki yine bir sürpriz yaparız. Tabii canım ne zaman olur? Sizinle bir yok. özel Dünya Kurtan Adam programı yapmak gerekiyor bazı. Başlarız restü. Evet. Dünya Kurtan. <gülüyor> o zaman biz e, herkese hoşçakalın dilerim. İyi bayramlar. Ee, i̇yi bayramlar özel evet, iyi bayramlar. <gülüyor> Özellikle. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki hafta tekrar Yeşilçam Arkeolojisi'nde buluşmak üzere. Evet, i̇yi günler. Nüneyette. Yeşilçam Arkeolojisi. What? Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. <gülüyor>